İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba Yeşil Gazete'nin aktardığı habere göre Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında yürütülen kampanyaya katılan Kadıköy Belediyesi pestisitlerin ve kimyasal biyosidal ürünlerin kullanımını azaltacağını ve zehirsiz uygulamaları yaygınlaştıracağını duyurdu. Zehirsiz Kentler kampanyası doğrultusunda imzaladığı iyi niyet belgesiyle Kadıköy halkının daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için ekolojik ve doğa dostu alternatiflerin kullanılacağına dair söz veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 2040 yılına kadar zararlılarla mücadelede tamamen ekolojik ve doğa dostu uygulamalara geçileceğinin sözünü verdi. Kadıköy, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sonra kampanyaya katılan Türkiye'nin ikinci, İstanbul'unsa ilk belediyesi oldu. Kadıköy Belediyesi'nin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hastalıkların taşıyıcıları olan sinek, fare, kene ve benzeri zararlara ve yabancı otlara karşı yürüttüğü zehirsiz mücadele hizmetleri diğer il ve ilçe belediyeleri içinde teşvik edici ve yol gösterici nitelik taşıyor. Zehirsiz bir kent olma yolunda çalışmalara çok önceden başladıklarını aktaran Odabaşı iyi niyet metnini imzalayarak aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek üzere gerekli politikaları ve önlemleri uygulayacağına dair taahhüt verdi. Belediye kontrolü altında halka açık alanlarda herbisit yani ot zehiri kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması Diğer pestisitlerin ve kimyasal biosidal ürünlerin kullanımının ise 50 oranında azaltılması, tüm pestisit ve kimyasal biosidal ürünlerin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması, pestisit ve kimyasal biosidal ürün yasağının halka açık özel alanlarda ve yaşam alanlarının yanındaki tarım alanlarında uygulanması için katılımcı stratejik eylem planının belirlenmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilerek katılımcı olmalarına yönelik çağrı yapılması. Bu konuda kent konseylerinde bir çalışma grubu oluşturulması. İmza etkinliğinde oda başı şöyle konuştu. Belediye olarak hem su kıtlığına ufacık da olsa katkı sağlamak hem de artık dünyanın bir iklim krizi içerisinde olduğunu göstermek istiyoruz. İklim krizi beklemiyor. Şu an bir iklim krizinin İçerisindeyiz dedi ve artık Zehirsiz Kentler Ağı'nın bir parçası Kadıköy Belediyesi. İzmir Ali Ağa'da 3000 yıllık geçmişe sahip kıymetli antik kenti liman genişletme çalışmaları nedeniyle tehdit altında. Sit derecesi düşürülen ve yapılaşmaya açılan antik kentin bulunduğu Nemrut Körfezi'nde Nemport adlı firmaya yeni iskele yapılması ve denizin doldurulması için onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planı hazırladı. Buna göre firma 12 hektarlık alandaki genişletme çalışmaları kapsamında yaklaşık 100 bin metrekarelik deniz dolgusu yapacak. Mevcut iskelesini 13 bin metrekare daha büyüterek 18 bin metrekarelik yeni bir iskele ile bir adette de ro ro rampası inşa edecek. Doğal ve kültürel yaşam Girişim sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu kültür ve turizm faaliyetlerini sekteye uğratacak. Bu projeye karşıyız. Ali Ağa'daki kıyme antik kenti yanlış yapılan deniz ticareti faaliyetlerine kurban ediliyor dedi. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasındaki tek ağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlayan entegre çimento fabrikasına karşı halkın tepkisi sürüyor ve büyüyor. Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi, Muçep Menteşe Meclisi'nin çağrısıyla Diştin Meydanı'nda bir araya gelen kitle çimento fabrikası önüne giderek burada basın açıklaması yaptı. Sık sık Deniştin Çayı Özgür Akacak Çimentoçu Şirket Muğla'yı Terk Et sloganları atan kitle adına da aynı zamanda bir basın açıklaması okundu. Danıştay, özel bir şirketin Marmaris'teki Dev Devremülk Projesi'ne ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti. Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri tarafından Kızılkum'daki otel devre mülk projesinin ÇED raporu gerekli değil kararının iptali için açtığı davada Muğla 3. İdare Mahkemesi kararı iptal etti. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti devasa tesis için yürütülen çalışmaların milli parkı, kıyıya, ormanı ve endemik türleri tahrip ettiğini belirledi. İptal kararı sonrasında Muğla Valili, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü şirketi temiz yoluna gitti. Davalılar Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararın bozulmasının yanı sıra yürütmenin durdurulması talebiyle bu sefer Danıştay'a başvurdu. Danıştay 6. Dairesi karara bağladığı yürütmenin durdurulması isteğini oy birliğiyle reddetti. Karar bir yılı aşkın süredir mücadelelerini sürdüren Marmaris'teki çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Davacılar arasında yer alan Marmaris Kent Konseyi Başkanı ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi Sözcüsü Ufuk Beytekin, ÇED raporunun gerekli olup olmadığına dair yargı süreci tamamlanan alınacak kesin kararın gerekleri yerine getirilene kadar, Kızılkum'daki inşaata devam edilmesi ve buna göz yumulmasının hukuka aykırı bir davranış olduğu tescil edilmiş oldu dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.